Namaz kılanların faziletleri Namaz kılmanın faziletlerini ve namaz kılanlara verilecek sevapları bildiren hadis i şerifler çoktur. Abdülhak bin Seyfüddîn Dehrevi'nin Eş'iatü'l-Leme'at kitabında, namazın ehemmiyetini bildiren hadis i şeriflerde buyruluyor ki, 1. Ebu Hureyre radıyallahu anh bildiriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Beş vakt namaz ve cuma namazı, gelecek cumaya kadar ve ramazan orucu, gelecek ramazana kadar yapılan günahlara keffârettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların, küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan, kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmekte lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Bu hadisi şerif Müslim'de yazılıdır. Beş vakit namazı kusurlu olanların aff olmasına Cuma namazları sebep olur. Cuma namazları da kusurlu ise, Ramazan oruçları sebep olur. 2- Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Allahü Teala'nın en çok hangi ameli sevdiğini, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Bazı hadis i şeriflerde ise, evvel vaktinde kılınan namazı çok sever, buyurulmuştur. Ondan sonra hangisini çok sever, dedim. Anaya, babaya iyilik yapmayı, buyurdu. Bundan sonra hangisini çok sever, dedim. Allah yolunda cihad etmeyi, buyurdu. Bu hadisi i şerif, iki sahih kitapta, buhari ve Müslim'de yazılıdır. Başka bir hadisi i şerifte, amellerin en iyisi, yemek yedirmektir, buyuruldu. Bir başkasında, selam vermeyi yaymaktır, buyuruldu. Bir başkasında ise, gece herkes uykudayken namaz kılmaktır, buyurulmuştur. Başka bir hadisi i şerifte, En kıymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir, buyuruldu. Bir hadisi i şerifte de, en kıymetli amel cihattır buyuruldu. Bir hadisi i şerifte en kıymetli amel hacca mebrurdur. Yani hiç günah işlemeden yapılan haçtır, buyuruldu. Allahü Teala'yı zikretmektir ve devamlı olan ameldir. hadisi i şerifleri de vardır. Suali soranların hallerine uygun çeşitli cevaplar verilmiştir. Yahut Zamana uygun cevap verilmiştir. Mesela İslamiyetin başlangıcında amellerin en eftali, en kıymetlisi cihad idi. Zamanımızda amellerin en eftali yazı ile, neşriyat ile kâfirlere, mezhepsizlere cevap vermek, ehli sünnet itikadını yaymaktır. Böyle cihad edenlere para ile, mal ile beden ile yardım edenler de bunların kazandıkları sevaplara ortak olurlar. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler namazın zekattan, sadakadan daha kıymetli olduğunu göstermektedir. Fakat ölüm halinde bulunana bir şey verip onu ölümden kurtarmak namaz kılmaktan daha kıymetli olur. Demek ki başka haller, şartlar içinde başka şeyler daha kıymetli olmaktadır. Üç. Übade bin Samit, radıyallahu anh haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala beş vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşularını tamam yaparsa. Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Bu hadisi şerifi İmamı Ahmet, Ebu Davud ve Nesâî bildirmişlerdir. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru namaz kılanları muhakkak affeder. 4- eshâb kiramın meşhurlarından, Büreyde-i Esremî radıyallahu anh haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sizinle aramızda olan ahd, namazdır. Namazı terk eden, kâfir olur. Görülüyor ki, namaz kılanın Müslüman olduğu anlaşılır. Namaza ehemmiyet vermeyen, namazı birinci vazife kabul etmediği için kılmayan kâfir olur. Bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmed ve Tirmüzi ve Nesai ve İbn Mace bildirmişlerdir. 5. Ebû Zer diyor ki: Sonbahar günlerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebaser, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür. Buyurdu. Bu hadisi şerifi imamı Ahmet haber verdi. Altı. Zeyd bin Halit Cüheni haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahlara aff olur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Bu hadisi şerifi İmam Ahmet bildirdi. 7. Abdullah bin Amr bin As haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse namazı eda ederse bu namaz kıyamet günü nur ve burhan olur ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Namazı muhafaza etmezse nur ve burhan olmaz ve necat bulmaz. Karun ile, Firavun ile, Haman ile ve Übey bin Halef ile birlikte bulunur. Görülüyor ki bir kimse namazı farzlarına, vaciplerine sünnetlerine ve edeplerine uygun olarak kılarsa bu namaz kıyamette nur içinde olmasına sebep olur. Böyle namaz kılmaya devam etmezse kıyamet günü adı geçen kafirlerle beraber olur. Yani cehennemde şiddetli azap çeker. Übey bin Halef, Mekke kâfirlerinin azgınlarından idi. Uhud gazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle onu cehenneme gönderdi. Bu hadisi şerifi İmam Ahmed ile Darimi bildirmişlerdir. Beyheki de bül İman kitabında yazmıştır. Tabiîn'in büyüklerinden Abdullah bin Şakik diyor ki: Eshab-ı radıyallahu anhüm ibadetler içinde yalnız namazı terk etmenin küfür olacağını söylediler. Bunu Tirmüzi bildirdi. Abdullah bin Şekik Ömer'den, Ali'den, Osman'dan ve Ayşe'den radıyallahu anhüm hadisi i şerifler rivayet etmiştir. Hicretin 108 senesinde vefat etmiştir. 8. Ebu Derda Radıyallahu anh diyor ki, çok sevdiğim bana dedi ki, parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile, Allahü Teala'ya Teâlâ'ya hiçbir şeyi şerik yapma, farz namazları terk etme, farz namazları bile bile terk eden, Müslümanlıktan çıkar, şarap içme, şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bu hadîs-i şerîfi, İbn-i bildirdi. Görülüyor ki, farz namazlara aldırış etmeyip terk eden, kâfir olur. Tembellikle terk eden, kâfir olmaz ise de, büyük günah olur. İslamiyetin bildirdiği beş özürden biriyle fevt etmek, günah değildir. Şarap ve alkollü içkilerin hepsi aklı giderir. Aklı olmayan, her kötülüğü yapabilir. 9 Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namazlarını vaktleri gelince hemen kılanlardan Allahü Teala razı olur. Vaktlerinin sonunda kılanları da affeder. Bu hadisi şerifi Tirmizi bildirdi. 10 Ümmi Ferve Radiyallahu anha haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi amelin efdal olduğu soruldu. Amellerin efdali vaktinin evvelinde kılınan namazdır buyurdu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Ahmed, Tirmüzi ve Ebu Davud bildirdiler. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. Vakti girer girmez kılınca daha üstün olmaktadır. Ayşe radıyallahu anha diyor ki: Rasulullahın namazını ahır vaktinde kıldığını iki defa görmedim. Yani bütün ömründe bir kere bir namazı vaktinin sonunda kılmıştır. 11. Ayşe radıyallahu anha dedi ki: Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem nafile ibadetlerden en çok devam ettiği sabah namazının sünnetiydi. Bu haber hem Buhari'de hem de Müslim'de yazılıdır. Görülüyor ki Ayşe radıyallahu anha 5 vakit namazın farzlarıyla beraber kılınan sünnet namazlara nafile namaz demektedir. Büyük İslam alimi Allah adamlarının önderi sapıklara, mezhepsizlere karşı Ehli sünnetin en kuvvetli hamisi, Allahü Teala'nın seçtiği, çok sevdiği, dini yayan, bid'atleri yıkan büyük mücahid İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elfesani Ahmet bin Abdülhadd Faruki Serhendi rahmetullahi aleyh İslam dininde bir benzeri yazılmamış olan Mektubat kitabının birinci cildi yirmi dokuzuncu mektubunda buyuruyor ki Allahü Teala'nın razı olduğu işler farzlar ve nafilelerdir. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymetleri yoktur. Bir farzı vaktinde kılmak bin sene durmadan nafile ibadet yapmaktan daha kıymetlidir. Her çeşit nafile, mesela namaz, zekat, oruç, zikir, fikir hep böyledir. Hatta bir farzı yaparken bunun sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi yapmak da başka nafileleri yapmaktan kat kat daha kıymetlidirler. Emirül Müminin Ömerül Faruk radıyallahu anh bir gün sabah namazını kıldırınca cemaat arasında birisini göremeyip Sebebini sordukta, o her gece nafile ibadet yapıyor. Belki uyumuş, cemaate gelememiştir, dediler. Bütün gece uyusaydı da, sabah namazını cemaat ile kılsaydı, daha iyi olurdu, buyurdu. Görülüyor ki, bir farzı yaparken, edeplerinden bir edebi yapmak ve bir mekruhundan sakınmak, zikr, fikr ve murakabadan kat kat daha kıymetlidir. Evet, bunlar, o edepleri yapmakla ve mekruhlardan sakınmakla beraber yapılırsa, elbet çok faydalı olurlar. Fakat, onlarsız olunca, bir şeye yaramazlar. Bunun için, bir lira zekat vermek, binlerce lira nafile sadaka vermekten daha iyidir. O bir lirayı verirken, bir edebini gözetmek, mesela, Yakın akrabaya vermek de o nafile sadakadan kat kat daha iyidir. Gece namazı kılmak isteyenlerin kaza namazı kılmaları lazım olduğu buradan anlaşılmaktadır. Mektubat kitabı Farisidir. İmam Rabbani Hazretleri 1034 miladi 1624 senesinde Hindistan'da Serheng şehrinde vefat etti. Hal tercümesi Hak Sözün Vesikaları Saadet-i Ebediyye ve Eshab-ı ve Vefaisi Berekat Kitaplarında uzun yazılıdır.